İngiltere'den top alacak. Bayağı top fayn yani şey, men top, ha ha piyaza. Ankara oluyor, Ankara tutup bakın kimya'dan bir heyet topları kestim ameliyede. İngiliz İngiltere'de İngiltere kırk top alıyor. Namur, tabi benim ee, tabi oradan heyet men dişlerden polandıya. İşte bir de orada çok eski ustası, emekli ustası on da geçiyor. Bir istini şey geliyor İngiltere görsen ama katoya geldiği için onda katoya ona bir vazife veriyorlar, orada gidiyor. İngiltere gidiyor, toplu açtı mı bugün diyor, bakın röntgenleri çekin falan, ben istiyorum, bakıp yapalım. sağlam diyorlar, hiç bir çatlak yok. Yani. İş müsteve geliyor, yok diyor, ben imza imzat mı imzat? Niye? İmzat diyor. Niye? Ben kendi muayeneciğim ya. Yani Kardeşin işte böyle, böyle toplayan ciğerini gösteriyor ya, kalbini gösteriyor. Çatlak patlak falan yok. Bir ee, hava kabarcığı falan yok. Bir ee, hava kabarcığı yok. Bir hava kabarcığında topu atayım patlar. Efendim yok. Yani, hayır efendim. Tutuyor kendine mahsus bir şey. Ağızdan bir ince çıkıyor. Çı, çı, çı elini topa vuruyor. Temp, 40, topu hepsinin böyle 40 topu makul ya bir şey olmam topda ses çatak ses geliyor, bir aybıyor ben bunu almam diyor. Ya kardeşim şimdi <gülüyor> <yağmazsa> anasız bakıyor. Hepsi saralım. Haydi ben ben alamam bunları diyor, ben <gülüyor> şimdi edim tebtecibe te, diye ben bunu almam. Madem beni buraya getirdiniz ben bunu almayayım diye. Söylüyor ingrediyen nasıl ya başlıyor. İran yine i̇şte, çekilmiş ya, bir geni diye Den çekinsiz alamam diyor. Peki kesin bakın şimdi. Çatla, onlar kesiyor, da çatla. Şimdi e, burada diyeceğim, e, o işi anlamak, burada öyle, sahte kelleri kaçmamak lazım, tavuz, e, çaka gibi tavuz olmamak lazım. Bir mülte aldatırsa, bir mülte sonra kendini yedir. Ve İngiltere Hükmü yeniden topla, topla dökülüyor, o da orada bu, başında bulunuyor toplar sağlam alıp al Türkiye getiriyorlar. Hani mahcup olmak da var. Eğer o da, o adam bitmez diye vardı, ortak mühendisin başı yanacak. Ve hatta bir cinayete top patlarken atarken parti sözcüsü, parti olacak. Mesela eşiğin eline bu da çak alsan, çak alsan, tavus alsan, tavus. Las alsan, alsan, kep alsan, kep alsinizler. Al İyi insansa insan, ise kürsel kötüsü. Evet Evet kızım, Mahammer'mün niyetle